やあいうらだいなあももっとこうなった ولا ت م و ت らた إلا و い ن ت م م س す م و ن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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذ ن و ب م ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن ا ت ق الكلام كلام الله و خير الهدي ه د ي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ه ت ت ا ت ه ا カディシャル。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 İmanı korumak nasıl zor ise aynı şekilde bunu paralel olarak İslam kardeşliğini korumak da o kadar zordur kardeşler. Ben bu dersin ilde Allah izin verirse bu kardeşlik sevgisini nefrete dönüştüren bazı sebepler var. Hepimiz bir sosyal hayat yaşıyoruz ve Allah Azze ve Ceneni Müslüman olarak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 Ki, muhacir Müslümanlar, yani Mekkeli Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o insanlar arasında yaptığı tek şey, ilk şey neydi? Onları birbirine kardeş yapmasıydı. Evet. Ta o zamandan bu zamana kadar müminler nedir? İnnâ mel mu'minûne ihvatun. Muhakkak ki müminler birbirleriyle kardeştir emriyle nedir? Müminler birbirlerine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 arkadaşıyla ve toplumuyla olan alakası anlaşılır. Ahlak denildiği zaman Allah Azze ve Celle inneke me'alâ hul'u'in azîm muhakkak ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Peki Allah Resulü aleyhissalatu ve sellem'da bizim için en güzel örnekler ne o? Hem ibadet konularında Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a uymamız gerektiği gibi ahlak konusunda da nedir? Bizim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a uymamız gerekmektedir.、Ki、Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ben ahlakın güzel olanını tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi kötü ahlak deyince bireylere musallat olan Zamanla onların İslami şahsiyetlerini bozan ve onları kötü kişiler haline getiren bunlardır kötü ahlak. Ki bunların en başında da bencillik ve kıskançlık gelir kardeşlerim.、E, Sohbette de önce konusu geçti. Bencillik nedir? İnsanın hep kendi mefhatini düşünmesidir. Hep kendi çıkarlarını düşünmesidir. Onun için kendi menfaati her şeyin önündedir. Bunun için de kardeşlik de iman kardeşliği de nedir? Dahildir. Farma, hep ben, hep ben, hani derler hep bana hep bana, hep bana, hep zaman kendisini düşünür. Başka Müslüman kardeşini düşünmesinde veya onun ihtiyaçlarını gidermesinde, onun sıkıntısını gidermesinde herhangi bir şey yapmaz ve her zaman bencillik yapar. O yüzden ikincisi de nedir? Müslümanın bir Müslümanın kıskanç, kıskan, kıskançlık beslemesidir. Bazen bu kıskançlık nasıl duhurederler Müslüman? Mesela eğer kendisinden ilim olarak, ahlak olarak, edep olarak veya maddiyet olarak gördüğü bir kimsenin nedir? Bazen ondan işte o nimetin zevabını gitmesini isteyerek o insanı kıskanır ve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 Kıskançlık kötü sonuçlara yol açan bir hastalık. Ki Allah Resulu Aleyhisselatu Vassalam çeşitli münasebetlerle Müslümanların birbirini kıskanmasını, kıskanmamasını emrederek birbirinizi kıskanmayın buyurarak. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da diyor iyi amellerimizi yer, yer bitirir buyuruyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vassalam. <gülüyor> Müslümanların arasındaki kardeşlik bağını bitiren en büyük sebeplerden yok eden en büyük sebeplerden bir tanesi de kıybettir kardeşler. Kıybet nedir? Allah Mesihü Aleyhisselatu Vesselam kıybetin tanımını yaparken zikroku aha akabim var yaka. Kardeşin orda olmaz iken, kardeşinin olmadığı bir ortamda. onun duyduğu zaman hoşuna gitmeyen sözler söylemendir diyor Allah Resulü Selam gıybetli tanımını yaparken. Ayşe anamız radiyallahu anh'a diyor ki ey Allah'ın Resulü şayet o söylediğim söz o bahsettiğim konu o insanda varsa Allah Resulü diyor ki işte o zaman gıybet yapmış olursun. Eğer söylediğim söz onda yoksa o zaman ne yapmış olursun? İftira yapmış olursun diyor Allah Resulü aleyhis salatu Bu aseram. O yüzden riybet hakikaten toplumumuzda çok hızlı yayılan bir hastalık haline gelmiş ve birçok insanın da maalesef bu hastalıktan kurtulamayacak şekilde o hastalığa bulaştığını görür olmuş ve neredeyse insanlar riybetin yapılmadığı bir ortamda neredeyse operma görmüşler. O yüzden bir insanın riybetten kendini alabilmesi için Tedavi edebileceği en güzel söz nedir biliyor musunuz? Allah'a söylenen bu konuda ya hayır söylen ya asuzdur. O yüzden Allah Azze ve Celle Kuran'ı kerimde de mübette anla kavu olana sizden biriniz diyor. Ölü kardeşini fetin yemeyip size tiksildiniz değil mi bu mübette? Allah Allah Azze ve Celle Kuran'ı kerimde. Yani bir kimsenin hivvetini yapmayı tıpkı onun ölü etini yer bir kimseye benzetiyor. Allah Resulü aleyhissalatu wassalam. Selam. Selam. Aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatu wassalam bir gün iki kişinin kendisi konusunda necmi edilerek öldürülmüş bir sahabenin arkasından iki kişinin konusunu görüyor. <gülüyor> Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu wassalam Orada bulunan ölmüş bir eşek leşini göstererek bunları bunu yiyin diyor. Sahabeler diyor ki Allah Azze ve Celle bize ölmüş bir eşekin leşini yememizi mi emrediyor? Sizin şu anda diyor o kardeşiniz ölmüş kardeşiniz hakkında yaptığınız gıybet bundan daha da kötüdür berbaktır buyurarak Allah Azze ve Celle aleyhisselatü vesselam bu gıybetin ne kadar da çirkin bir fiil olduğunu gösteriyor.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 laf taşımalıktır, lemmamcılıktır ki Allah Resulü Selam, lemmam cennete giremeyecektir buyurmuştur. Allah Resulü Selam. Yine laf taşımakla alakalı bunun ne kadar etkisinin hızlı olduğunu, Müslümanların arasını bozmadan ne kadar büyük bir silah olduğunu bir söz anlatırken diyorlar ki bir büyücünün bir senede yapamayacağı o bozgulculuğu laf götürüp getiren yalancı bir kimse bir anda yapıverir.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 Senden başka bu lafı getirecek başka bir aracı, başka bir postacı olamadı. Hakikaten kardeşlerim baktığımız zaman laf taşımacılıkta, lafın taşındığı zaman alayı bozan bir mesele, kardeşliği bozan bir mesele neden benim kardeşimle aram bulmuşsun? Öyleyse bu sözü söylediğimiz zaman nedir? Ee, i̇nşallah hem siz bu kötülüğe de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 Müslümanların kardeşliğini zayıflatan ve hatta bozan sebeplerden bir tanesi de dargınlıktır, küskün kalmaktır kardeşlerim. <gülüyor> Konuyla alakalı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, Bir kimsenin gibi bir müminin üç günden fazla mümin kardeşine küs kalması helal değildir buyurur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Çünkü ikisi bir, bir, bir araya gelseler, birisi kafasını bir tarafa çevirir, birisi kafasını bir tarafa çevirir ve bu ikisinden diyor, küs olan kimseden hangisi selamı daha önce başlar ise o ondan daha hayırlıdır buyuruyu Allah Rasulü Aleyhisselatusselam. Yani ecri götüren, sevabı götüren o ilk selamı başlayıp kırgınlığı ortadan kaldıran kimsedir buyuruyu Allah Rasulü Aleyhisselatusselam. Ve yine buyuruyor ki. kardeşi ile bir yıl dargın kalan kimse, onun kanını akıtmış gibidir buyurur Allah Resulü Selam. Yani günah olarak bu şakalar günaha sahip olacağını bildirir Allah Resulü Selam. Yine buyurur ki, cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Bununla alakalı biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Ve ümmetinden de Müslüman'ı topluştur, tutabilene ne, nedir? Güzel bir ameldir. Çünkü、e, cennet kapıları açılır diyor ve ameller Allah'a azalır. Kendisiyle kardeşi arasında husumet olanlar hariç Allah'a haşip koşmamış bütün kullar bağışlanır. Aralanda husumet olan olanlar hakkında ise şöyle buyurulur: Şu ikisini başana kadar bekletin. Çünkü ikisini barışana kadar bekletin, şu ikisini barışana kadar bekletin. Hatta bir hadiste bu kötü akıbetin cehenneme girmeye yol açacağını bildiriyor Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ki kim üçten üç günden fazla mümin kardeşiyle küs kalırsa cehenneme girer buyurur Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Yine iman kardeşliğini zayıflatan, yok eden sebeplerden bir tanesi de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 Bir Müslümanın yardımında olduğu müttetçe, ona yardım ettiği müttetçe, Allah Hazreti ve Cenle de onun yardımında oluyor. Kim bir Müslümana yardım ederse Allah da ona yardım eder buyurur. Allah da söyledi: Alehissenatu massera. Yine hiçbir zaman Müslümanların suiz birbirlerine karşı suizanda bulunmamalarını emretmiş ve Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi、e, Suaizandan kaçının çünkü suizan sözlerin en yalandır. Birbirinizin mahremiyet ve kusurunu araştırmayın, kötülükte yarışmayın, birbirinize kıskanmayın, birbirinize nefret ve öfke duymayın, vesir çevirmeyin ve ey Allah'ın kulları kardeşlerin olun buyurur Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi Suaizan. O yüzden yine İslam dini Müslümanların bir aradayken birbirleriyle fısıldaşmalarını da yasaklamıştır. Bir üç kişi bir aradaysa iki kişi bir kişiyi bırakıp da sakın kendi aralarında fısıldaşmasınlar buyurur. Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü neden? Üçüncü kişi haklı olarak acaba o ikisi benim hakkımda mı konuşuyorlar diyerek ne yapabilir? Suizanda bulunarak o iki kişiye karşı kalbinde bir kin nefret ne yapabilir? oluşabilir. O yüzden bunu da engellemek için bu fısıldaşmanın da ne yapılması ilerilmesi gerekmektedir. Evet. Yine bu、e, Müslümanların arasındaki kardeşliği bozan en önemli sebeplerden bir tanesi de kardeşlerim taraf girdik propagandısıdır. Ne demektir? İnsanın kendisiyle arasında bağ kurduğu yahut sahiplendiği bir düşünceyi, bir ideolojiyi bu düşüncenin midana getirdiği her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal yapıcı, sırf akrabalık, soydaşlık ve mensubiyet duygularıyla zalimce ve haksız davranışları karşısında bile savunması ve koruması var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki サーリンのオーサー、マズンのオーサー、カーディションでやるメティアは、それは、サービン・ジューキー・エア・ラハン・ラソル、ウマズンド、ジューノ・ラムシュタ、タマオ e ヤー・デベリン。 <gülüyor> Ama bir kimse sırf kavmiyetçiliğinden dolayı eğer zalim kişiye zulmünde yardım ederse o da nedir? O yaptığı şeyde ortaktır ki o da aynı şirinliği yapmıştır. Çünkü、e, zulüm ve haksızlık halinde olan kavmine yardım eden kimse de ayrı o kimse gibidir. Allah Resulü diyor ki her kim körü körüne bir sancağın altında tarafikirlik propagandası yaparken ya da yardım ve destek sağlarken ölürse onun ölümü cahili ölümüdür. Evet kardeşlerim. Son olarak Müslümanlar şunu kesin hiç de unutmamalıdır ki. Onlar dünyanın neresinde unutularsa olsunlar. ...biz Müslümanlar dünyanın neresinde olursak olalım. Ve... ...hangi devirde yaşamış bulunmularsa bulunsunlar... ...Allah tarafından Müslümanlar birbirlerine kardeş kılınmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde... ...Mekke'den gelen Nuhacirlerin her birini... ...Medine'li Müslümanlardan biriyle kardeş yaparak... ...böylece toplum binasını... İslam kardeşliği temeli üzerine kurmuştur. Ki bugün toplum dayanışması denilen ve bir türlü gerçekleştirebilecek gerçekleştirilemeyen bu oluşu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha İslam'ın ilk topluluğunu oluşturduğunda ne yapmıştı? Bunu başarmıştı. O toplum dayanışmasını daha ilk Medine'ye gelir gelmez o Mekkeli muhacirler ile, ile Medine ile Ansar arasında yapmıştı ve birbirlerini ne yaptığı kardeş inan etmişti. O yüzden aynı dinine inanan, aynı klibe yönelen, aynı kitaba kutsal kitaba inanan, aynı peygambere ümmet olan Müslümanların ırkları, dilleri, yaşadıkları coğrafyaları, cinsiyetleri ne olursa olsun onların birbirlerinden ayrılmaları.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 bu kardeşliği birbirine pekiştirecek bir ilaç veriyor. Bir reçete yazıyor ve aranızda selamı yayın diyor Allah'ın aleyhisselam. O yüzden toplumda, hepimizin yaşadığı toplumda insanlar birbirine küstükleri zaman yaptıkları ilk şey nedir kardeşlerim? Selamı keserler. Halbise sünnet olumsalar Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın reçetesini kabul etmiş olsalardı, Vesselam'ı devam etmiş ettirmiş olsalardı, inanın kırkınlıktan hiçbir eser olmayacaktı, kalmayacak. Ama üç günden fazla kicayiz olan en büyük haktır bu. İnsanlar bunu da aşanak yıllar boyu birbirlerine selamı kesmişler ve sonunda birbirlerini Müslüman görmemeye kadar işini yapmışlardır ilerletmişler.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 Evet, benim diyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Hakk'a bir hakka, hakka tabi olan, batılı da batıl bir batıldan takınan kullarından ailesin. Allah'ım seni sevmeyi, senin sevimleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين